Merhaba, iklim değiştikçe tarım zararları da yayılıyor. Nature Climate Change dergisinde 1 Eylül tarihinde yayınlanan yeni bir araştırma, ekinlere zarar veren canlıların iklim değişikliğinin de etkisiyle yılda ortalama 2.6 kilometre kutuplara doğru yayıldığını ortaya koydu. Oxford Üniversitesi'nden Mark Ramotowski, Exeter Üniversitesi'nden Sarah Gurr ve Daniel Beber tarafından yapılan araştırma kapsamında Aralarında böceklerin, virüslerin, mantarların, nematodların bulunduğu farklı sınıflardan toplam 612 tarım zararlısının 50 sene içerisindeki coğrafi yayılışları incelendi. Araştırma bulgularına göre zararlıların yılda ortalama 2.6 km hızla ekvatordan uzaklaşıp kutuplara doğru yani kuzeye yaklaştığı görülürken bazı kelebek türlerinde bu hızın yılda 20 km'ye kadar çıkabildiği gösterilmiş. Bu durumun gıda güvenliği konusunda endişe verici bir bulgu olduğuna dikkat çeken Dr. Beber diyor ki eğer zararlılar iklim değişip havalar ısındıkça kutuplara doğru ilerlemeye devam ederse zararlar nedeniyle kaybedilen mahsul gıda güvenliğimiz konusunda büyük bir tehdit haline gelecek. Yayılmanın sebepleri arasında artan uluslararası ticaret gösterilirken taşımalar sırasında yeni yerlere gitme şansı bulan zararların ancak uygun şartlarda çoğalmaya devam edilebileceğine dikkat çekiliyor. Son yıllarda özellikle iklim değişikliği nedeniyle daha önce zararlılar için uygun olmayan bölgeler artık cazip hale geldiği için bir tehdit. Örneğin Colorado patates böceği daha önceleri soğuk kışlardan dolayı yaşayamadığı Finlandiya ve Norveç'te yaşamaya başlamış. Günümüzde yıllık ürünün %10 ila 16'sı tarım zararları tarafından kullanılması hale getiriliyor. Araştırmacılar bu oranın Kutuplara doğru yayılma devam ettikçe artacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Ege bölgesinde 8 ayda 4.298 futbol sahası kadar alan yandı. Orman Bakanlığı ve Bölge Müdürlüğü yetkilileri bu yılki yangın artışında meteorolojik etkenlerin ağırlıkta olduğunu belirtiyor. Orman Bölge Müdürlüklerinin verilerine göre 2013 yılında Ege'nin Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla'yı Alan kıyı bölgelerinde toplam 1157 yangında, 4298 futbol sahası büyüklüğünde toplam 4525 hektar alan yanmış. 2012'nin aynı döneminde ise toplam 1488 yangında yanan alan, 1111 futbol sahası büyüklüğünde ve 1170 hektar alan. Kaplamış. Orman yangınları özellikle yaz aylarının tabii ki kabusu bu yılda binlerce hektar orman kül olmuş oldu. Orman Bakanlığı ve Bölge Müdürlük yetkilileri uyarıda bulunurken şu bilgilere yer veriyorlar. Bu seneki artış büyük oranda meteorolojik etkenlere bağlı İklim değişikliği ve küresel ısınma ile sıcaklıkların çok artması ve rüzgarın da etkisi yangın çıkma ihtimalini arttırdı. Çanakkale bölgesindeki büyük yangında bu oran artmış oldu. Kepsuta yaklaşık 1700 Gelibolu'da da 300 hektar alan yok oldu. Bir başka açıdan değerlendirdiğimizde son 10 yılın ortalamasına göre yangın sayısı artsa da alan artmadı. Mücadele erken ve etkiliydi. 10-15 dakikada müdahale çok önemli. Burada da insanlarımız ALO 177 aracılığıyla Bize ulaşması önemli. Ne kadar erken haber verilirse müdahale de o kadar etkin oluyor. İhbar sayısında artış olması bilincin arttığını da gösteriyor. Vatandaşlarımız ne kadar duyarlı olursa, ihmal ve dikkatsizlik olmazsa o kadar başarılı oluruz ve ormanlarımız korunmuş olur, diyor yetkililer. Yine balık ölümleri. Bu sefer Karacabey'de. Balıkesir sınırlarından gelerek Karacabey'den geçen Canbolu deresinde yaşanan balık ölümleri çevrecilerin tepkisine neden oldu. Gece geç saatlerde fark edilen kıyıya vurmuş balıkların Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın ya da çeltik üreticilerinin bıraktığı atıklardan kaynaklandığı iddia ediliyor. Karacabey Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nün ekibi değişik noktalardan su örnekleri alarak inceleme yapacak. Çıkan sonuçlara göre de işlem yapacak. Yaşanan balık ölümlerini değerlendiren Doğa Derbaşkanı Murat Demir diyor ki konuyu yakından takip ediyoruz. Sorumluların ceza alana kadar... Bu işin pek işine bırakmayacağız. Kuzey ormanları savunması. İstanbul'un kuzeyindeki ormanların yok edilmesine karşı durabilmek için 7-8 Eylül'de Riva'da bir kamp düzenliyor. 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul gibi projelerin İstanbul'da son kalan ormanları, su havzalarını, tarım arazilerini ve yaşam alanlarını yok edeceğini, şimdiden milyonlarca ağacın kesildiğini söyleyen kuzey ormanları savunması bu alanların savunulması gerektiğini belirtiyor. Kuzey Ormanları Savunması tarafından yayınlanan çağrı metninde gezi parkındaki ağaçları korumak için düzenlenen eylemlere de atıfta bulunulmuş. Deniyor ki: "Biliyoruz ki hepimize ait kamusal bir alan olan ormanları orada bulunmadan savunamayız. Geziye gitmeseydik geziyi savunamazdık. Ormanları savunmak, katliamı durdurmak için ormana gidiyoruz." deniyor. İstanbul'un kuzeyindeki ormanları kurtarmanın zorunluluğunu vurgulayan Kuzey Ormanları Savunması kampa yaşama, doğaya ve kente sahip çıkmak isteyen herkesi davet ediyor. Kamp hakkında ayrıntılı bilgiye facebook.com/taksimkuzeyormanlari savunması adresinden ulaşabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.